Bölüm 13 Hayır Yollarının Çok Oluşu Siz, her ne iyilik yaparsanız, mutlaka Allah onu çok iyi bilir. 2. Bakara 215 Her ne iyilik yaparsanız, Allah onun farkındadır. 2. Bakara 197 Artık kim zerre kadar iyilik yapmışsa, karşılığını görecek 99 zilzal 7 her kim doğru dürüst iyi işler işlerse, kendi faydasınadır 45 casiye 15 hadis 117 Ebu Zer Cündüb İbni Cünade, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir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 Cihadı ve köle azadını yapamaz isem dedim. İş bilene yardım edersin. İş bilmeyenin işini yaparsın. buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, bunların hiçbirini yapamaz isem dedim. İnsanlara zarar vermekten sakınırsın. Bu da kendi şahsına verdiğin bir sadakadır. buyurdu. Hadis 118. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Her birinizin her bir eklemi için bir sadaka gerekir Öyleyse her sübhanallah demek bir sadakadır her elhamdülillah demek bir sadakadır her la ilahe illallah demek sadakadır. Her Allahu ekber demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakındırmak sadakadır. Bir kimsenin kuşluk vakti kılacağı iki rekat kuşluk namazı da bunların yerine geçer. Hadis 119. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ümmetimin iyi kötü tüm amelleri bana arz olundu. İyi işlerinin içinde gelip geçenlere eziyet veren şeylerin yollardan kaldırılması da vardı. Sümük ve balgamla mescitlerin kirletilmesi ve o haliyle bırakılması da çirkin ameller arasındaydı. Hadis 120. Ebu Zer'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre bazı insanlar ey Allah'ın Resulü zenginler tüm sevapları alıp götürüyorlar. Çünkü onlar da bizler gibi namaz kılıyor, oruç tutuyor. Ayrıca zenginliklerinden dolayı sadaka da veriyorlar dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah sizlere sadaka verme ve bu yönde sevap kazanma imkanı vermedi mi sanıyorsunuz? Her Subhanallah demek bir sadakadır. Her Allahü Ekber demek bir sadakadır. Her Elhamdülillah demek bir sadakadır. Her la ilahe illallah demek bir sadakadır. İyiliği emretmek sadaka, kötülükten sakındırmak sadakadır. Hatta her birinizin hanımıyla birlikte yatması sadakadır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ey Allah'ın Resulü hanımımızla şehvetimizi tatmin etmekle bize sevap mı var? dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kişi, bu istek ve ihtiyacını haram yoldan giderseydi, günah olmayacak mıydı? Helal yoldan gidermesinde de, elbette sevap vardır, buyurdular. Hadis 121 Ebu Zer, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem, bana şöyle dedi. Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa, hiçbir iyiliği küçük görme. Hadis 122 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. İnsanın,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 namaza giderken attığın her adım da bir sadakadır. Gelip geçenleri rahatsız eden şeyleri yoldan alıp atmak da bir sadakadır. Hazreti Ayşe'nin Allah ondan razı olsun değişik bir rivayetinde şöyle denmiştir. Her insan 360 eklem üzere yaratılmıştır. Şu halde bir kimse Allahü ekber derse, elhamdülillah derse, la ilahe illallah derse, subhanallah derse, Allah'tan bağışlanma dilerse, insanların yollarından eziyet veren taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırırsa, iyi olan şeyleri emreder, kötülüklerden sakındırırsa Bunların hepsi de 360'ı bulursa o gün cehennem ateşinden uzaklaşmış olarak akşamı eder. Hadis 123. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimse namaz için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 Hiçbir komşu kadın, komşusunun verdiği koyun paçası bile olsa, yaptığı iyiliği almamazlık yapmasın ve küçümsemesin. Hadis 125 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İman yetmiş, yahut 60 bu kadar şubedir en yükseği la ilahe illallah allah'tan başka ibadet edilecek sözü dinlenecek gerçek ilah yoktur sözüdür en aşağısı ise eziyet verecek şeyleri yollardan kaldırmaktır utanmak da imanın bir parçasıdır Hadis 126 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir adam, yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı.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 bir kuyunun etrafında dolaşıp duruyordu. İsrail oğullarından ahlaksız bir kadın onu gördü, hemen çizmesini çıkardı, köpek için kuyudan su çekerek onu suladı. Bu sebeple o kadın bağışlandı. Hadis 127. Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre.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 veya suyunun son damlasıyla çıkar gider. Böylece, Müslüman, günahlarından tamamiyle temizlenmiş olur. Hadis 130 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde,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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Kim ki, iki serinlik zamana rastlayan, sabah ve ikindi namazlarını kılarsa, cennete girer. Hadis 133 Yine Ebu Musa el-Eş'âri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kimse hastalanır veya yola çıkarsa evinde olduğu ve sıhhatli olduğu zamanlarında yapmakta olduğu nafile ibadetlerinin sevabı gibi kendisine sevap yazılır. Hadis 134. Cabir İbn Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Dine dayalı her güzel iş sadaka sevabı kazandırır hadis 135 Cabir İbni Abdullah'tan Allah ondan razı olsun rivayete göre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 Cabir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir Ensar'dan Selime oğulları mescid-i yakınına taşınmak istediler Durum Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem ulaşınca Camiye yakın bir yere taşınmak istiyormuşsunuz öyle mi diye sordu Evet ey Allah'ın Resulü buna niyet ettik dediler. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey serime oğulları yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından sevap yazılsın. Yerinizde kalın ki adımlarınızın fazlalığından fazla sevap yazılsın. Müslimin değişik rivayetinde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 Bunların hepsinin sevabını Allah senin için derleyip topladı buyurdular. Başka bir rivayette camiye gidişindeki her fazla adımlarında sevap vardır. Hadis 138. Ebu Muhammed Abdullah İbni Amr İbn el-As'tan Allah onlardan razı olsun rivayete göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kırk çeşit sevap kazandıracak amel vardır ki bunların en üstünü birisine sahip ve sütünü içmesi için ödünç olarak bir keçi vermektir. Kim de sevabını umarak ve vaat edilen sevapların gerçekleşeceğine inanarak, bu kırk hasletten birini işlerse, Allah onu cennete koyar. Hadis 139 Adî İbni Hatim'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinledim demiştir. Yarım hurmayla da sadaka vermek olsa, cehennemden korunmaya çalışın. Yine Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayetinde şöyle buyurulmuştur: Rabbiniz aranızda tercüman olmaksızın hepinizle konuşacaktır. Öyle ki kişi sağına bakacak, dünyadayken ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Soluna bakacak yine aynı şeyleri görecektir. Önüne bakacak, karşısında, cehennemden başka bir şey göremeyecektir. O halde artık bir hurmanın yarısı ile de olsa, sadaka verip, kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Bunu da bulamayan, tatlı sözle de olsa, kendisini ateşten korusun. Hadis 140 Enes İbn Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah kulunun bir şey yiyip içmesinden dolayı kendisine hamd etmesinden hoşnut olur. Hadis 141